Andrey Platonov Dönüş Seslendiren Akın Altan Muhafız alayı yüzbaşısı Aleksey Alekseyevich Ivanov terhis edilmiş, ordudan ayrılıyordu. Bütün savaş boyunca görev yaptığı kıtadan, olması gerektiği gibi gidişine özülerek, sevgi ve saygıyla, müzik ve şarapla yolcu ettiler onu. Yakın arkadaş ve yoldaşları Ivanovla birlikte demiryolu istasyonuna geldiler ve orada son bir kez vedalaştıktan sonra yalnız bıraktılar kendisini. Ne var ki tren uzun saatler boyunca gelmedi. Ardından bu saatlerde bittiğinde ekröter yaptı. Soğuk sonbahar gecesi başlıyordu artık. Gar savaş sırasında yıkılmıştı, geceyi geçirecek bir yer yoktu ve Ivanov oradan geçen bir arabaya binip kıtasına döndü. Ertesi gün arkadaşları Ivanov'u tekrar yolcu ettiler. Yine şarkılar söylüyor, gidenle ebedi dostluklarının şerefine kucaklaşıyor ama artık duygularını daha kısaca ifade ediyorlardı ve daha küçük bir arkadaş grubu toplanmıştı. Sonra Ivanov ikinci kez gara gitti. Dünkü trenin halen gelmediğini öğrendi. Geceyi geçirmek için kıtaya dönebilirdi aslında fakat üçüncü bir veda paslından geçmeye, yoldaşlarını rahatsız etmeye çekindi ve peronun ıssız asfaltında sıkılmak üzere garda kaldı. İstasyonun çıkış makasının önünde makasçının sağlam kalmayı başarabilmiş kulübesi duruyordu. Kulübenin önündeki sırada asarı batkalı iş ceketi ve kalın başörtüsüyle bir kadın oturmaktaydı. Dünkü gibi bugün de eşyalarının yanında oturuyor, treni bekliyordu. Dün gecelemek üzere kıtaya giderken Ivanov bu yalnız kadını da davet etsen mi diye düşünür gibi olmuştu. Hemşirelerin sıcak barakasında kalıverdi. Ne diye bütün gece donsundu? Makasçının kulübesinde ısınıp ısınamayacağı belli değildi. Ama o düşüne dursun araba hareket etmiş ve Ivanov da kadını unutmuştu. Şimdi de kadın dünkü yerinde eskisi gibi kıpırtısız durmaktaydı. Bu istikrar ve sabır kadının yüreğinin sadakatine ve değişmezliğine işaret ediyordu. En azından eşyaları ve belli ki geri dönmeye hazırlandığı evi hususunda. Ivanov ona yaklaştı. Belki o da yalnız başına sıkılmaktansa kendisiyle oturmayı geylerdi. Kadın yüzünü Ivanov'a döndü. O zaman tanıdı onu Ivanov. Bir genç kızdı bu. Adı Masha. Hamamcının kızıydı. Çünkü bir zamanlar kendisini böyle tanıtmıştı insanlara. Zira gerçekten de bir hamam görevlisinin kızıydı. Ivanov... Savaş zamanı gidip geldiği bir hava taburunda arada bir rastlardı ona. Hamamcının kızı Maşa, oranın yemekhanesinde ücretli aşçı yardımcısı olarak çalışıyordu. Çevrelerindeki sonbahar doğasına yılgın, üzücü bir hava hakimdi o saat. Maşayı da, İvanov'u da buradan evlerine götürmesi gereken tren, gri boşluğun kim bilir neresindeydi şimdi. İnsanın yüreğini avutup şenlendirebilecek tek şey başka bir insanın yüreğiydi. Ivanov. Maşa ile sohbete başladı ve kendisini iyi verdi. Maşa şirin kızdı, ruhu saftı, büyük işçi elleri ve sağlıklı, genç bedeniyle iyi biriydi. O da evine dönüyor ve yeni sivil hayatında şimdi nasıl yaşayacağını düşünüyordu. Ordudaki kız arkadaşlarına alışmıştı. Onu, ablalarıymış gibi seven, ona çikolatalar armağan eden, gerçek bir ablanınki gibi bütün erkek kardeşlerini tek bir sevgiye sığdırıp kimseyi ayırmayan, yüreği ve uzun boyu yüzünden ona ''koca maşa'' diye lakap takan pilotlara alışmıştı. Şimdi çoktandır uzaklaştığı akrabalarının yanına dönmek, Maşa için yadırgadığı, tuhaf ve hatta korkutucu bir durumdu. Ivanov ve maşa ordunun dışında yetim kalmış gibi hissediyorlardı kendilerini. Ne var ki İvanov uzun süre yılgın, kederli bir halde kalamazdı. Böyle anlarda birinin uzaktan kendisine gülüp onun yerine mutlu olduğunu, kendisinin ise asık suratlı bir enayi gibi kala kaldığını düşünüyordu. Bu yüzden çabucak hayat davasına yöneliyor, yani kendisine bir meşguliyet ya da teselli, yahut kendi diyişiyle basit bir geçici sevinç buluyor ve böylece yılgınlığından sıyrılıyordu. İvanov maşaya yanaştı. Onun yanağından yoldaşça öpmesine izin vermesini rica etti. "Küçük bir öpücük," dedi Ivanov. "Tren iyice gecikti çünkü. Sıkıldım beklemekten." "Yalnızca tren geciktiği için mi?" diye sordum Maşa ve dikkatle baktığı Ivanov'un yüzüne. Eski yüzbaşı 35 yaşında gösteriyordu. Yüzünün rüzgarla kavrulmuş, güneşte yanmış derisi kahverengiye dönmüştü. Gri gözleri Maşa'ya alçak gönüllü, hatta utangaçça bakıyordu ve lafını sakınmıyorsa da kibar ve nazikçe konuşuyordu Ivanov. Yaşını başına almış birine ait o boğuk, hırıltılı ses, koyu renk, kaba yüz ve bu yüzdeki güç ve korunmasızlık ifadesi hoşuna gitmişti Maşa'nın. Ivanov, piposunun tüten ateşini duyarsız baş söndürdü ve öpücük izninin çıkmasını beklerken içini çekti. Maşa, Ivanov'dan uzaklaştı. Tütün, kavrulmuş ekmek, biraz da şarap kokusu geliyordu yüzbaşıdan. Ateşten gelen veyahut kendileri ateş yaratabilecek o saf maddelerin kokusu. İvanov'un salt tütün, peksimet, bira ve şarapla beslenilmiş gibi bir hali vardı. İvanov ricasını tekrarladı. Şöyle bir öpeceğim maşa, dikkatli olacağım. Amcanız olduğumu farz edin. Farz ettim bile. Babam olduğunuzu farz ettim, amcam değil. Temek öyle. O halde izin vereceksiniz. Babalar kızlarından izin istemezler, dedi Maşa gülerek. Daha sonra Ivanov Maşa'nın saçlarının ormanda dökülmüş güz yaprakları gibi koktuğunu itiraf edecekti kendisine ve hiçbir zaman unutamayacaktı o saçları. Ivanov demir yolundan biraz uzaklaştı. Maşa ile kendisini akşam yemeği niyetine sahanda yumurta pişirmek üzere küçük bir ateş yaktı. Geceleyin tren geldi ve Ivanovla Maşa'yı onların oralara, memleketlerine götürmek üzere yola koyuldu. İki gün birlikte gittiler. Üçüncü gün Maşa 20 yıl önce doğduğu şehre vardı. Maşa vagondaki eşyalarını topladı ve Ivanov'dan sırtındaki torbayı daha rahat asmasını rica etti. Fakat Ivanov torbayı kendi omuzlarına astı ve Maşa'nın peşi sıra vagondan indi. Oysa daha bir günlük yolu vardı gideceği yere. Ivanov'un ilgisi şaşırtmış ve etkilemişti Maşa'yı. Doğup büyüdüğü ama şimdi kendisi için handi ise gurbete dönüşmüş şehirde birdenbire yalnız kalmaktan korkuyordu. Maşa'nın anne babası buradan Almanlar tarafından sürülmüş ve meçhul bir şekilde ölmüştü. Memleketinde bir kuzeniyle iki teyzesi kalmıştı ve Maşa onlara yürekten bağlı değildi. Ivanov, demiryolu memuruna şehirde konaklama işlemini yaptırdı ve Maşa'yla kaldı. Aslında bir an önce, dört yıldır görmediği karısının ve iki çocuğunun kendisini bekledikleri evine gitmesi gerekirdi. Ne var ki Ivanov ailesiyle karşılaşacağı sevinçli ve endişe verici saati erteliyordu. Neden böyle yaptığını kendisi de bilmiyordu. Belki de bir süre daha özgür dolaşmak istediği için. Maşa Ivanov'un medeni halini bilmiyordu. Genç kızları özgü çekingenliğinden ötürü sormamıştı da. Ivanov'a temiz kalpliliğinden güvenmiş, başka hiçbir şey de düşünmemişti. İki gün sonra Ivanov yoluna devam etti, memleketine doğru. Maşa yolcu etti onu garda. İvanov alışkanlıkla öptü onu ve hayalini ebediyan anımsayacağına söz verdi şefkatle. Maşa gülümsedi ve yanıt olarak şöyle dedi. ''Ne diye ebediyan anımsayasınız beni? Buna gerek yok. Hem zaten unutacaksınız. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum ki. Unutun gitsin beni. Sevgili Maşa'm benim.'' Daha önce nerelerdeydiniz? Neden çok çok önce rastlamadım ki size? Savaştan önce okuldaydım. Çok çok önce ise daha doğmamıştım. Tren geldi ve vedalaştılar. Ivanov gitti ve yalnız kalan Maşa'nın ağladığını görmedi. Ne de olsa o kimseyi unutamazdı. Ne kız arkadaşlarının, ne yoldaşlarını, ne de kaderin bir kez yoluna çıkardığı herhangi birini. Ivanov, vagonun penceresinden bir daha büyük ihtimalle ömrünce görmeyeceği bu şehrin yol üzeri evciklerine baktı. Başka bir şehrin aynı bunlara benzeyen bir hanesinde de karısı Lyuba'nın çocukları Petka ve Nastya ile yaşadığını ve kendisini beklediğini düşündü. Daha kıtadayken karısına telgraf göndermiş, vakit kaybetmeden yola çıkacağını, en kısa zamanda onu ve çocukları öpmek istediğini yazmıştı. Lyubov Vasilyevna, Ivanov'un karısı Üç gün üst üste batıdan gelen bütün trenleri karşılamaya çıkmıştı. İşten izin alıyor, iş normunu tamamlamıyor, geceleri sevinçten uyuyamıyor, duvar saatinin sarkacının yavaş ve duyarsızca salınışını dinliyordu. Dördüncü gün Libov Vasilyevna, gündüz gelirse babalarını karşılasınlar diye gara çocukları Petka ile Nastya'yı gönderdi, gece trenini karşılamayaysa yine kendisi çıktı. Ivanov altıncı gün geldi. Oğlu Pyotr karşıladı onu. Petruşka şimdi on iki yaşındaydı ve babası, yaşından büyük gösteren bu ciddi yeni yetmeyi hemen tanıyamamıştı. Babası, Piotr'un kısa boylu, zayıf, buna karşın koca kafalı ve koca alınlı bir çocuk olduğunu gördü. Yüzü de sanki gündelik kaygılara alışmışçasına sakindi. Küçük kahverengi gözleri aleme bulanık ve hoşnutsuz bakıyordu. Sanki her yerde yalnızca düzensizlik görülmüş gibi. Petruşka'nın üstü başı düzgündü. Potinleri paralanmıştı ama... Hala iş görüyordu. Pantolonu ve hırkası da eskiydi. Babasının eski sivil biçilmişlerdi ama sökükleri yoktu. Kimi yerleri onarılmış, lüzumlu yerlerine küçük yamalar konmuştu ve Petruşka baştan ayağa küçük, orta halli ama gayretli bir köylüye benziyordu. Babası şaşırıp iç geçirdi. ''Babam sen misin?'' diye sordu Petruşka, İvano kendisini kaldırarak sarılıp öptüğünde. "Babamsın demek. ''Evet, babanım.'' Merhaba Pyotr Alekseyevich. Merhaba. Niye böyle uzun sürdü gelmen? Beklemekten bir hal olduk. Tren yavaş geldi Petya. Annem ve Nastya nasıllar? Saatleri yerinde mi? Normal dedi Piyotr. Kaç nişanın var? İki Petya. Üç de madalyam. Biz de annemle göğsünde boş yer kalmamıştır diye düşünmüştük. Annemin de iki madalyası var. Hizmetlerinden ötürü verdiler ona. Niye böyle az eşyan var? Bir çanta. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Sandığı olanın savaşması daha mı zor? diye sordu oğul. Zor tabii diye onayladı baba. Bir çantayla daha kolay. Orada kimsenin sandığı olmaz zaten. Ben olur diye düşünmüştüm. Ben olsam malımı sandıkta saklardım. Çantada kırılır, buruşur. Babasının eşya torbasını alıp eve doğru yollandı. Babası ise peşinden gitti. Anne, evin önündeki basamaklarda karşıladı onları. Yüreği kocasının bugün geleceğini hissetmiş gibi yine izin almıştı işten. Fabrikadan çıkınca önce eve uğramıştı, sonra da gara gelecekti. Semyon Yevseyeviç'in eve gelmiş olmasından korkuyordu. Bazen gündüz uğramayı severdi kendisi. Böyle bir alışkanlığı vardı. Gün ortası gelip beş yaşındaki Nastya ve Petruşka ile otururdu. Gerçi Semyon Yevseyeviç hiç eli boş gelmezdi. Her zaman çocuklar için bir şeyler getirirdi. Şekerleme ya da şeker. Beyaz francala yahut ihtiyaç kuponu. Semyon Yevseyeviç'ten hiçbir kötülük görmemişti Livov Vasilyevna. Birbirlerini tanıdıkları bu iki yıl boyunca Semyon Yevseyeviç ona karşı hep iyiydi. Çocuklara ise öz babaları gibi, hatta kimi babalardan daha bile özenli yaklaşıyordu. Fakat bugün Livov Vasilyevna, kocasının Semyon Yevseyevichi görmesini istemiyordu. Mutfağı ve odayı toplamıştı. Ev temiz olmalı, içinde yabancı hiçbir şey bulunmamalıydı. Daha sonra yarın veya yarından sonraki gün kendisi anlatırdı kocasına gerçeği olduğu gibi. Ne mutlu ki Semyon Yevseyeviç bugün gelmemişti. Ivanov karısına yaklaştı, sarıldı ona ve öylece durdu ayrılmadan, sevdiğinin unuttuğu tanıdık sıcaklığını hissederek. Küçük Nastya evden çıktı ve hiç anımsamadığı babasına baktı. Sonra elleriyle bacağına yapışıp onu annesinden uzaklaştırmaya çalıştı ve ağladı. Petruşka, omuzlarında torba, babasıyla annesinin yanında suspus duruyordu. ''Biraz bekleyip şöyle dedi.'' ''Yeter sarıldığınız. Nastka ağlıyor. Anlamıyor.'' Baba, anneden ayrıldı ve korkudan ağlayan Nastya'yı kucağına aldı. ''Nastka'' diye seslendi ona Petruşka. ''Kendine gel. Kime diyorum ben? Babamız o, akrabamız.'' Eve girdiklerinde baba elini yüzünü yıkadı ve masanın başına oturdu, bacaklarını uzattı, gözlerini yumdu ve yüreğinde sessiz bir sevinç, sakin bir hoşnutluk duydu. Savaş geçmişti. Bu yıllar boyunca binlerce vers yol gitmişti ayakları. Yüzünde yorgunluk kırışıkları vardı ve kapalı göz kapaklarının altındaki gözlerini bir acı kesiyordu. Artık loş ya da karanlık bir yerde dinlenmek istiyordu gözleri. O otururken bütün ailesi konuk odasında ve mutfakta koşturuyor, bayram yiyecekleri hazırlıyordu. Ivanov evdeki tüm nesneleri sırayla inceledi. Duvar saatini, kapkacak dolabını, duvardaki termometreyi, sandalyeleri, pencere önlerindeki çiçekleri, Rus yapımı mutfak ocağını. Burada uzun zaman onsuz yaşamış, özlemişlerdi onu. Şimdi dönmüştü ve onlara bakıyor... Her biriyle o yokken kasvet ve yoksulluk içinde yaşamış bir akrabasıyla tanışır gibi yeni baştan tanışıyordu. Evin yerleşik öz kokusunu çekiyordu içine. Ağaç çürüğünü, çocuklarının vücutlarının sıcaklığını, ocak kömürlüğünden gelen yanık dumanı. Bu koku eskiden de dört yıl önce de böyleydi. Dağılmamış ve değişmemişti o yokken. İvano savaş sırasında çeşitli ülkelerde yüzlerce eve girmiş çıkmışsa da Başka hiçbir yerde duymamıştı bu kokuyu. Oraların başka kokuları olurdu. Kendi evininkine benzemeyen. İvanov, Maşa'nın kokusunu da anımsadı. Saçlarının nasıl koktuğunu. Ama onlar, orman yaprağı, otlarla kaplı yabancı bir yol kokuyordu. Evin değil, yine endişeli bir hayatın kokusu. Maşa, hamamcının kızı ne yapıyordu acaba şimdi? Sivil hayata uyum sağlayabilmiş miydi? Yola açık olsundu. İvanov, Evde herkesten çok Petruşka'nın çabaladığını gördü. Kendi bir yandan çalışırken bir yandan da annesiyle Nastya'ya neyin yapılıp yapılmaması gerektiği ve nasıl doğru yapılacağı konusunda emirler veriyordu. Nastya, Petruşka'ya itaat ediyor ve babasından yabancı bir adammış gibi korkmuyordu artık. Hayatta her şeyi dürüstçe ve ciddiyetle yapan bir çocuğun canlı, dikkatli yüzüne sahipti. İyi bir yüreğe de sahip olduğu belliydi. Zira Petruşka'ya hiç darılmıyordu. Naska, Maşrapanın içindeki patates kabuklarını boşalt. Kaba ihtiyacım var. Nastya maşrapayı boşaltıp çalkaladı. Bu arada annesi bir telaş mayasız yorulmuş börek yapıyordu. Petruşka'nın ateşini yaktığı ocağa koymak için. Çabuk olan ne çabuk diye emrediyordu Petruşka. Ocağım hazır görmüyor musun? Alışmışsın ağır çalışmaya. Senden Stahanovka olmaz. Stahanovka Sovyetler Birliği'nde 1930'lu ve 40'lı yıllarda Yüksek üretim seviyesini tutturabilmiş kişiye verilen addır. Erkekler için Stahanovets denir. Şimdi hazırlıyorum Petruşka, şimdi, diyor da anne uslu uslu. Kuru üzüm koyacağım, o kadar. Baban uzun zamandır kuru üzüm yememiştir. Çoktandır saklıyorum bu üzümü. Yemiştir, dedi Petruşka. Ordumuza üzüm de veriliyor. Savaşçılarımız, görmüyor musun nasıl koca suratlılar? Az yemek yemiyorlar. Nastka, ne diye oturdum bakayım? ''Misafirliğe mi geldin? Patates soy. Öğlene kızartırız tavada.'' ''Bir börekle koca aileyi doyuramazsın.'' Anne böreği hazırlarken Petruşka da ateş boşa yanmasın diye büyük bir maşayla ocağa lahana çorbasıyla dolu bir font tencere koydu ve derhal ocağın içindeki ateşe de bir emir savurdu. ''Niye karman çorman yanıyorsun? Oraya buraya sıçlayıp durmasana. Düzgün yan. Tam yemeğin altını ısıt. Ormanda ağaçlar boşuna mı büyüyüp odun oldular? Ya sen nasıl ya? ''Ne diye yongaları gelişi güzel sokuşturdun hoca? Sana öğrettiğim gibi yerleştirecektin. Patatesi de yine kalın kalın soyuyorsun. İnce soyman lazım. Ne diye patatesin içini kazıyorsun? Böyle yaptığında besilerimiz boşa gidiyor. Sana kaç kez söyledim, şimdi de son kez söylüyorum. Bir dahakine ensene tokadı yersin.'' ''Petruşa, neden Nasliye'ye musallat oluyorsun?'' dedi anne ürkekçe. ''Ne yaptı sana?'' Elinden gelir mi onun bunca patatesi, hem de kuaför gibi incecik, içine hiç dokunmadan soymak? Babamız döndü, sen hala sinirleniyorsun. Sinirlenmiyorum, faydalı bir şey söylüyorum. Babamı doyurmamız gerek, savaştan geldi. Sizse malımızı bozuyorsunuz. Patates kabuklarında bir yıl boyunca ne kadar gıdamız boşa gitti. Domuzumuz olsaydı, bir yılda sadece kabukla besleyip sergiye gönderebilirdik. Sergide bize madalya verirlerdi. ''Anladınız mı ne olurmuş? Bir şeyden anladığınız yok.'' İvanov böyle bir oğlunun olduğunu bilmiyordu ve şimdi oturduğu yerden onun aklına şaşırmaktaydı. Ama ürkek Nastya daha çok hoşuna gitmişti. O da küçücük elleriyle ev işlerine yetişiyordu. Hem elleri de artık alışkın ve becerikliydi. Demek ki çocuklar çoktandır ev işlerine alıştırılmışlardı. ''Luba?'' diye sordu İvanov karısına. ''Neden bana hiçbir şey söylemiyorsun?'' ''Bütün bu zamanı bensiz nasıl geçirdin, sağlığın nasıl, işte neler yapıyorsun?'' Libo Vasilievna kocasından nişanlı kız gibi utanır olmuştu. Uzaklaşmıştı ondan. Kocası kendisiyle konuştuğunda kızarıyordu ve yüzü, gençliğindeki gibi utangaç, korkulu bir hal alıyordu. İvanov'un pek beğendiği. ''Fena değil Alyosha. Fena değildi halimiz. Çocuklar pek hastalanmadı, büyüttüm onları. Bir tek geceleri evde, yanlarında olabiliyorum.'' ''Bu kötü. Tuğla fabrikasında çalışıyorum. Preste. Uzak iş yerim.'' ''Nerede çalışıyorsun?'' dedi Ivanov Anlamamıştı. ''Tuğla fabrikasında. Preste. Mesleğim yok biliyorsun. Önceleri avluda basıpsız işçiydim. Sonra eğitim verdiler bana. Prese geçirdiler. Çalışmak güzel ama işte çocuklar hep yalnız hep yalnız. Nasıl oldular baksana? Kendi kendilerine yapıyorlar her şeyi. Yetişkin gibi oldular.'' dedi sessizce Liubov Vasilyevna. İyi bir şey mi bu? Kendimde bilmiyorum Alyosha. Göreceğiz Liuba. Artık hep birlikte yaşayacağız. Zamanla anlarız neyin iyi neyin kötü olduğunu. Sen varken her şey daha iyi olacak. Yoksa ben tek başıma doğru nerede yanlış nerede bilemiyorum. Korkuyorum. Çocukları nasıl yetiştireceğimizi kendin düşün şimdi. Ivanov ayağa kalktı ve konuk odasının içinde gezindi. Yani genel olarak keyfiniz fena değildi diyorsun ha? ''Fena değildi Alyoşa Hepsi geçti işte. Atlattık. Yalnız seni çok özledik. Bir daha hiç yanımıza gelmeyeceğinden, orada başkaları gibi öleceğinden korktuk.'' Demir kabın içine koyduğu böreğin üzerinde ağladı kadın. Gözyaşları hamura damladı. Böreğin üzerine yumurta sürmüştü az önce. Hala avucunu hamurun üzerinde gezdiriyor, bayram böreğini gözyaşlarıyla yağlamaya devam ediyordu. Nastya, annesinin bacağına sardı kollarını. Gözüne yeteğine gömdü ve kaşlarını çatıp sert sert babasına baktı. Babası ona eğildi. Neyin var, Nastenka? Neyin var? Kızdın mı bana? Onu kucağına alıp başını okşadı. Neyin var kızım? Tamamen unutmuşsun sen beni. Savaşa gittiğimde küçüktün. Nastya başını babasının omzuna yasladı ve o da ağladı. Neyin var, Nastenka'm benim? Annem ağlıyor. Ben de ağlarım. Şaşkınlık içinde ocak kömürlüğünün önünde dikilen Petruşka hoşnutsuzdu. Neyiniz var hepinizin? Ocakta ateş boşa yanıyor, bunlar keyif yapıyorlar. Baştan mı yakacağız bunu? Yeni odun kuponumuzu kim verecek bize? Öncekinin hepsini aldık da yaktık bile. Ambarda az bir şey kaldı. On odun, onların da biri kabak. Hamuru ver anne, sıcak hava soğumadan. Petruşka, ocaktan lahana çorbasının durduğu font tencereyi çıkardı ve odunluğun üzerindeki ateşe eşeledi. Libo Vasilyevna ise aceleyle Petruşka'ya yaranmaya çalışırcasına ocağa iki börek tepsisi koydu. İkinci böreğe yumurta sürmeyi unutmuştu. Kendi evi tuhaf geliyordu İvanova. Tam olarak anlayamıyordu onu. Karısı eskisi gibiydi. Yüzü sevimli, utangaç, gerçi artık fena halde yorgun, çocukları da kendinden doğan o çocuklardı işte. Sadece savaş sırasında epey büyümüşlerdi, olması gerektiği gibi. Fakat bir şeyler Ivanov'un dönüş sevincini bütün yüreğiyle hissetmesine engel oluyordu. Herhalde ev yaşantısından fazlasıyla uzaklaşmıştı ve en yakınlarını, öz ailesini bile anlamakta güçlük çekiyordu. Petruşka'ya, büyümüş ilk göz ağrısına bakıyor, annesi ve kız kardeşine verdiği emir ve öğütleri dinliyor, onun ciddi, kaygılı yüzünü izliyor ve utanarak bu çocuğa karşı babalık duygusunun, bir oğula karşı duyulan sıcaklığın kendisinde yetersiz olduğunu itiraf ediyordu. Ivanov'un Petruşka'ya karşı kayıtsızlığından daha da çok utanmasının nedeni onun sevgi ve ilgiye diğerlerinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu bilmesiydi. Çünkü bu çocuğa bakınca içi acıyordu insanın. Ivanov kendisi yokken ailesinin nasıl bir hayat sürdüğünü tam olarak bilmiyor ve Petruşka'nın kişiliğinin neden böyle olduğunu henüz açıkça anlayamıyordu. Etrafında ailesiyle masanın başında duran Ivanov görevinin farkına vardı. Bir an önce işe girişmeli, yani para kazanmak ve çocukları doğru yetiştirmesinde karısına yardım etmek için çalışmaya başlamalıydı. O zaman her şey yavaş yavaş iyiye doğru giderdi ve Petruşka diğer çocuklarla birlikte koşturur, kitabını okurdu. Elinde maşa, ocağın başında emirler yağdırmaktansa. Petruşka masada herkesten daha az yedi ama döktüğü bütün kırıntıları da toplayıp ağzına attı. ''Ne yapıyorsun Piotr?'' dedi ona babası. ''Kırıntıları yiyorsun ama börek dilimini bitirmedin. Yesene. Annem biraz daha keser sana sonra.'' ''Hepsini bitirebilirdim.'' dedi Petruşka kaşlarını çatıp. ''Ama yeter bu kadarı. Çok yemeğe başlarsa Nasya'nın da kendisine bakıp çok yemesinden korkuyor.'' dedi Lilbo Vasilyevna safça. ''Kıyamıyor yemeğe.'' Sizde her şeye pek kolay kıyıyorsunuz.'' dedi Petruşka aldırmazca. ''Ben size daha çok düşsün diye uğraşıyorum.'' Babayla anne oğullarının sözlerinden irkilip birbirlerine baktılar. ''Sen neden az yiyorsun?'' diye sordu baba küçük Nastya'ya. ''Piyotla mı örnek alıyorsun yoksa?'' ''İyice ye, yoksa böyle küçük kalırsın.'' ''Ben büyüdüm.'' dedi Nastya. Küçük bir dilim börek yemişti. Daha büyük olan diğer dilimi ise önünden uzaklaştırmış ve üzerini peçeteyle örtmüştü. ''Neden böyle yapıyorsun?'' diye sordu annesi. ''Böreğine yağ süreyim ister misin?'' İstemem. Tok oldum ben. Böyleceye madem. Neden yettin böreğini? Semyon amca gelir. Ona bıraktım. Böreksizin değil, kendim yemedim onu. Yastığımın altına koyacağım yoksa soğur. Anne kendisinin de 1 Mayıs'ta pişirdiği böreği Semyon Yevseiyeviç gelene kadar soğumasın diye yastıklarla örttüğünü anımsadı. Kimmiş bu Semyon amca diye sordu Ivanov karısına. Libo Vasilievna ne diyeceğini bilemiyordu. ''Şöyle'' dedi. ''Bilmem ki kim, çocukların yanına gelip gidiyor, karısıyla çocuklarını Almanlar öldürmüş, bizim çocuklara alıştı, oynamaya geliyor onlarla.'' ''Nasıl oynamaya?'' dedi Ivanov şaşkın bir ifadeyle. ''Ne oynuyorlarmış senin evinde?'' ''Kaç yaşında bu adam?'' Petruşka çabucak annesiyle babasına baktı. Annesi babasına yanıt vermemişti. Yalnızca üzgün gözlerle Nastya'ya bakıyordu. Babası ise kötü kötü güldü. Sandalyesinden kalkıp bir sigara yaktı. ''Bu Semyon amcanın sizinle oynadığı oyuncaklar nerede?'' diye sordu. Neden sonra babası Petruşka'ya? Nastya sandalyesinden indi, başka bir sandalyeye çıktı, konsoldaki kitapları aldı ve babasına götürdü. ''Bunlar oyuncak kitaplar.'' dedi Nastya babasına. ''Semyon amca bana yüksek sesle okuyor ondan. Bak ne komik bir ayıcık, hem oyuncak hem de kitap.'' Ivanov kızının verdiği oyuncak kitapları eline aldı. Ayı Mişka, oyuncak top, donma nenenin oturduğu ve torunuyla birlikte keten eğirdiği ev. Petruşka, ocağın baca kapağını kapamanın vakti olduğunu anımsadı. Yoksa evin içindeki sıcaklık çıkıp giderdi. Kapağı kapayıp şöyle dedi babasına. Semyon Gevseyivic senden yaşlı. Bize paydası dokunuyor. Rahat bırak onu. Her ihtimale karşın pencereden bakan Petruşka, kazara görüverdi ki, Gökte süzülen bulutlar Eylül ayında süzülmesi gereken türden değildi. ''Nedense bulutlar kurşuni süzülüyor.'' dedi Petruşka. ''Herhalde kar düşürecekler. Yoksa yarın sabah kış mı bastıracak? O zaman ne yaparız biz? Patates hep tarlada, evde hazırlık yapılmadı. Görüyor musun şu işi?'' Ivanov oğluna bakıyor, sözlerini dinliyor ve onun karşısında bir çekingenlik hissediyordu. Karısına sorup kesin olarak öğrenmek istiyordu. İki yıldır ailesini ziyaret eden bu Semyon Yevseyeviç kimin nesiydi ve kime geliyordu bu adam? Nastya'ya mı yoksa alımlı karısına mı? Fakat Petruşka evişleriyle işleriyle Lübo Vasilyevna'nın dikkatini dağıttı. ''Anne, bana yarın için ekmek kartlarını ve liste fişlerini veriver. Gaz yağı fişlerini de ver. Yarın son gün. Odun kömürü de almak lazım. Sen de gittin çuvalı kaybettin. Kendi paketimize koyuyorlar sadece odunu.'' ''Nereden bulacaksan bul o çuvalı. Ya da bezlerden yenisini dik. Çuvalsız yapamayız. Naska da yarın avluya su almaya gelenleri içeri sokmasın. Çok su çekiyorlar kuyudan. Kış gelince su dibe çökecek ha. Kovayı indirmeye ipimiz yetişmeyecek. Kar yutacak halimiz yok ya. Hem onu eritmeye odun gerek.'' Bunları söylerken bir yandan da ocağın önünü süpürüp mutfak eşyalarını düzgünce yerleştirmişti Petruşka. Sonra ocaktaki lahana çorbasının durduğu font tencereyi çıkardı. ''Biraz börek atıştırdık, şimdi de etli lahana çorbası yiyelim ekmekle.'' dedi Petruşka. ''Baba, sen de yarın mıntıka şurasına ve askerlik şubesine uğrasan fena olmaz. Hemen kayda geçirilirsen daha çabuk alırız senin gıda kartlarını.'' ''Uğrarım.'' diye kabullendi baba boyunu eğerek. ''Uğra, unutma, sabah uyuyup kalır unutursun.'' ''Unutmam.'' diye söz verdi baba. Savaştan sonraki ilk toplu öğle yemeklerini, etli lahana çorbası... Konuşmadan yedi aile. Petruşka bile sakin sakin oturuyordu. Baba, anne ve çocuklar talihsiz bir sözcükle sessizce bir arada olmanın mutluluğunu bozmaktan korkarmış gibiydi. Sonra Ivanov karısına sordu. ''Giyisi durumunuz nedir Luba?'' ''Her şeyiniz eskimiş olmalı.'' ''Eskileri giyiyorduk. Şimdi yenilerini de alırız.'' dedi Luba Vasilyevna gülümseyerek. ''Çocukların üzerlerinde ne varsa onararak yaptım.'' Senin takım elbiseni, iki pantolonunu ve bütün çamaşırlarını bozup onlara diktim. Bilirsin işte. Fazla paramız yoktu. Çocukların da bir şekilde giydirilmesi gerekiyordu. İyi etmişsin, dedi Ivanov. Çocuklar için hiçbir şeye acıma. Acımadım. Bana aldığın paltoyu da sattım. Pamuklu ceketle geziyorum şimdi. Ceketi kısa, öyle gezerse soğuk alabilir, diye fikrini söyledi Petruşka. Hamamda ateşçi olarak işe gireceğim. Maaşımla ona palto alırım. Pazarda satıyorlar. Baktım fiyatlarına. Uygun şeyler var. Sensiz de senin maaşın olmadan da idare ederiz.'' dedi baba. Öğle yemeğinden sonra Nastya burnuna büyük bir gözlük taktı ve pencerenin kenarına oturup annesinin tek parmaklı eldivenlerini onarmaya koyuldu. Annesi çalışırken iş eldivenlerinin altına giyiyordu şimdi onları. Soğumuş havalar. Sonbahar gelip çatmıştı. Petruşka kız kardeşine baktı ve kızdı ona. ''Neden yaramazlık ediyorsun?'' ''Neden Semyon amcanın gözlüğünü taktın?'' ''Gözlüğün arkasından bakıyorum ben, takmadım.'' ''Daha neler? Görüyorum ben.'' ''Gözlerini bozacaksın. Kör olacaksın. Sonra bütün hayatın boyunca birileri bakacak sana. Emekliler gibi. Hemen çıkar o gözlüğü. Sana diyorum.'' ''Eldivenleri de bırak. Annem kendisi onarır ya da ben el atarım işin bitince. Defterini al da çizgi çiz. En son ne zaman çalıştığını unutmuşsundur.'' ''Nasliye okula mı gidiyor?'' diye sordu baba. ''Anne...'' Kızlarının henüz küçük olduğunu ama Petruşka'nın ona her gün çalışmasını öğütlediğini, bir de defter aldığını ve çizgi çizdirdiğini söyledi. Petruşka kardeşine sayıları da öğretiyordu. Kabak çekirdeklerini toplayıp çıkarıyordu karşısında. Harfleri ise Liubov Vasilyevna'nın kendisi öğretiyordu Nasya'ya. Nastya eldiveni bıraktı ve konsolun çekmecesinden defterini, dolma kalemiyle kalemliğini çıkardı, her şeyin düzgün bir şekilde yerine getirilmesinden memnun kalan Petruşka ise annesinin pamuklu ceketini giyip avluya ertesi gün için odun kesmeye çıktı. Petruşka genellikle kestiği odunları gece eve taşıyıp ocağın arkasına dizerdi. Orada kuruyup sonra daha bir sıcak ve bereketli yansınlar diye. Liubov Vasilievna akşam yemeğini erkenden hazırladı. Kocasıyla baş başa oturup konuşabilmek için çocukların erken uyumalarını istiyordu. Fakat yemekten sonra uzun süre uyumadı çocuklar. Tahta divanda yatan Nastya, epice bir vakit yorganın altından babasına baktı. Yaz kış uyuduğu Rus ocağının üzerine yatan Petrushka ise dönüp duruyor, sızlanıyor, bir şeyler mırıldanıyordu. Yatışması daha zaman alacaktı. Ama gecenin ilerleyen vakitlerinde Nastya yorgun gözlerini yumdu, Petruşka ise ocağın üzerinde horlamaya koyuldu. Petruşka'nın uykusu hafif ve tedirgindi. Geceliğin bir şey olacağından ve kendisinin duymayacağından korkardı hep. Yangın çıkabilirdi, hırsızlar eve girebilir ya da annesi kapının çengelini takmayı unutabilir, kapı gece vakti açılıp bütün sıcaklık dışarı kaçabilirdi. Bu kez Petruşka, mutfağın yanındaki odada konuşan ebeveynlerinin tedirgin seslerinden uyandı. Saat kaçtı, gece yarısı mı yoksa sabaha karşı mı bilmiyordu. Ama annesiyle babası uyumuyorlardı. Alyosha, gürültü etme, çocuklar uyanacak, diyordu annesi sessizce. Gerek yok onu sövmene. O iyi bir insan, çocuklarını sevdi senin. Onun sevgisine ihtiyacımız yok, dedi baba. Ben kendim severim çocuklarımı. Yabancıların çocuklarını sevmiş, bak sen, Maaş vekalet namesi gönderiyordum sana, Kendin de çalışıyordun. ''Nene ne gerekti bu Semyon Yevseyevic?'' ''Kanın mı tutuşuyor yoksa halen?'' ''Ah Luba, Luba! Bense orada ne iyi şeyler düşünmüştüm senin hakkında.'' ''Demek beni aptal yerine koydun.'' Baba sustu. Sonra piposunu yakmak için bir kibrit çaktı. ''Ne diyorsun sen Alyosha? Neler diyorsun?'' diye haykırdı anne yüksek sesle. ''Çocuklarımızı büyüttüm. Neredeyse hiç hastalanmadılar. Kiloları da yerinde.'' ''Eee ne olmuş yani?'' Dedi baba. Başkaları dört çocukla kaldı. Onlar da fena geçinmediler. Çocukları da bizimkilerden kötü büyümedi. Sen şu petruşka nasıl bir insan olmuş ona bak. Dede gibi akıl yürütüyor. Okumayı unutmuştur sorsan. Ocağın üzerindeki petruşka içini çekti ve yalandan orlamaya başladı. Konuşmanın devamını dinlemek için öyle olsun diye düşündü. Dedeysem dedeyim. Ama sen de hazır yemeklerle gününü gün etmişsin. Evet ama hayattaki en zor ve önemli şeyleri öğrendi, dedi anne. Okuyup yazmadan da geri kalmayacak. Kimin nesi bu senin Semyon? Yeter beni lakır diye tuttuğun, dedi baba öfkeyle. İyi bir insan. Seviyor musun onu yoksa? Alyosha, ben senin çocuklarının annesiyim. Evet, sonra. Dürüstçe cevap ver. Ben seni seviyorum Alyosha. Ben anneyim. Kadın oluşum çok eskidendi. ''Bir tek seninle ne zamanda anımsamıyorum bile?'' Baba susuyor ve piposunu içiyordu karanlıkta. ''Seni özlüyordum Alyosha. Evet, çocuklar yanımdaydı ama yerini tutamazlardı. Seni bekleyip durdum uzun korkunç yıllar boyunca. Sabahları uyanmak istemezdim.'' ''Mesleği ne? Nerede çalışıyor?'' ''Fabrikamızda. Malzeme teminatında çalışıyor.'' ''Anlaşıldı. Dolandırıcı.'' ''Dolandırıcı değil.'' ''Bilmiyorum.'' Bütün ailesi Mogilyov'da ölmüş, üç çocuğu varmış, kızı gelinlik yaşındaymış. Önemli değil, karşılığında başka bir hazır aileyi almış. Atında yaşlı değil, yüzü gözü hoş, yine yaşayacak sıcak bir yer bulmuş işte kendisine. Anne yanıt vermedi, sessizlik oldu. Fakat kısa süre sonra Petruşka annesinin ağladığını duydu. Çocuklara seni anlatıyordu Alyosha dedi neden sonra ve Petruşka annesinin gözlerinde kocaman gözyaşlarının durduğunu hissetti. Çocuklara senin orada hepimiz için savaştığını, acılar çektiğini anlatıyordu. Peki neden, diye soruyorlardı ona. İyi biri olduğu için, diyordu. Baba güldü ve piposunun ateşini düşürdü. Demek böyle de biriymiş bizim Semyon Yevsey. Bir kere bile görmedi ama övgüler düzüyor bana. Şahsiyete bakın siz. Görmedi seni. Özellikle uyduruyordu. Çocuklar senden uzaklaşmasınlar, babalarını sevsinler diye. Ama neden, neden yapsın bunu? Seni bir an önce elde etmek için mi? Ne istiyordu, kendin söyle. Belki de iyi bir yüreği var Alyosha. O yüzden böyledir. Olamaz mı? Aptalsın sen, Lerba. Bağışla beni lütfen. Hiçbir şey hesapsız yapılmaz. Semyon Yevseyic sık sık çocuklara bir şeyler getirirdi. Her gelişinde getirirdi. Ya şekerleme, ya beyazun, ya toz şeker. Geçenlerde de Nasya'ya keçe çizme getirdi. Ama ayağına uymadı. Küçük numara. Kendisi bizden hiçbir şey istemiyor. Bizim de ihtiyacımız yoktu. Onun armağanları olmadan da geçinir giderdik biz. Alışkınız sonuçta. Ama başkalarıyla ilgilendiği zaman ruhunun hafiflediğini söylüyor, o zaman ölen ailesi için daha az kederleniyormuş. Görürsün onu sen de. Düşündüğün gibi bir şey değil bu. Bütün bunlar sapsata, dedi baba. Beni aptal yerine koyma. Sıkıldım senden Lüba. Ben yaşamak istiyorum daha. Bizimle yaşa Alyoşa. Ben sizinle yaşayacağım. Sen de Senka'ya ev ile devam edeceksin, öyle mi? Etmeyeceğim Alyoşa. Bize bir daha hiç gelmeyecek. Bir daha gelmemesini söyleyeceğim ona. Demek bir şeyler oldu ha? Devam etmeyeceğim dediğine göre. Ah Lüba, ah! Bütün kadınlar böylesiniz. Ya siz nasılsınız? diye sordu anne gücenerek. ''Ne demekmiş hepiniz böylesiniz?'' ''Ben böyle değilim. Gece gündüz demeden çalıştım ben. Lokomotif ocaklarına konulması için ateşe dayanıklı tuğla yaptık. Yüzüm zayıfladı, çirkinleştim. Herkese yabancıyım. Dilenci gelip sadaka istemez benden.'' Ben de zorlandım. Çocuklar evde yalnızdı. Bazen eve bir gelirdim ocak yanmıyor. Yiyecek bir şey yok. İçerisi karanlık, çocuklar mutsuz. Ev öyle hemencecik öğrenmediler. Petruşka da küçüktü. O zamanlar Semyon Yevseyeviç gelip gitmeye başladığı evimize. Gelip çocuklarla otururdu. Yapayalnız yaşıyor. Size misafirliğe gelebilir miyim? Evinizde ısınırım biraz diye sordu bana. Bizim evde soğuk. Odunlarımız nemli dedim ona. Bana dedi ki önemli değil. Benim bütün ruhum donmuş. Geçtiyse sizin çocuklarınızın yanında oturur veririm. Benim için ocağı yakmanıza da gerek yok. Tamam dedim. ''Gelin gidin şimdilik. Siz varken çocuklar da o kadar korkmazlar. Sonraları ben de alıştım ona. O geldiğinde hepimiz daha iyi oluyorduk. Ona bakıp seni anımsıyordum, sana sahip olduğumuzu. Sensizlik o kadar üzücü, o kadar kötüydü ki bir kişi bari gelsin diyordum. O zaman o kadar da sıkılmayız, vakit daha hızlı geçer. Sen yokken zamanı ne yapacaktık ki?'' ''Ee sonra, sonra ne oldu?'' dedi baba sabırsızca. ''Sonrası yok. Şimdi geldin işte Alyosha.'' ''İyi bari madem öyle.'' dedi baba. Uyku vakti. Ama anne babadan rica etti. ''Bekle. Uyuma daha. Hadi konuşalım. Öyle mutluyum ki yanında.'' ''Durulmak bilmiyorlar.'' diye düşünüyordu Petruşka ocağın üzerinde. ''Barıştılar. Yetmiyor mu? Annem erken kalkıp işe gidecek. Hala göze eğlencede. Erken sevindi. Bıraktı ağlamayı.'' ''Ya bu Semyon seviyor muydu seni?'' diye sordu baba. ''Bekle, gidip Nasya'nın üzerini örteyim. Uykusunda üstünü açıyor, üşüyor sonra.'' Anne, Nasya'nın yorganını örttü. Mutfağa girip ocağın önünde durdu. Petruşka uyuyor mu dinlemek için. Petruşka annesini anladı ve horlamaya başladı. Annesi geri gitti. Sesi duyuldu. Herhalde seviyordu. Şefkatle bakıyordu bana. Görüyordum. Benim neyim var ki? Güzellik mi kaldı? Acı bir hayatı olmuş Alyosha. Birini sevmesi gerekiyordu. Bir kere öpüverseydin onu, madem böyle bir durum gelişti aranızda, dedi baba kibar bir sesle. Yok daha neler. Ama kendisi iki kere öptü beni. Ne kadar istemediysen de. İstemiyorsan neden böyle yaptı peki? Bilmiyorum, kendine hakim olamadığını, karısına anımsadığını söylüyordu. Karısına biraz benziyormuşum. O da bana benziyor mu? Hayır, benzemiyor. Sana kimse benzemiyor. Sen bir tanesin Alyosha. Demek ben bir taneyim, öyle mi? ''Saymaya birden başlanır böyle. Bir, sonra iki...'' ''Yanağımdan öptü sadece, dudağımdan değil. ''Bunun önemi yok, nereden öptüğünün. Hayır, önemi var Alyosha. Ne anlarsın ki sen neler çektiğimizden?'' ''Nasıl yani? Bütün savaş boyunca çarpıştım ben. Ölümü senin gördüğünden daha yakın gördüm. Sen savaştın, benim de burada kanım donuyordu seni düşündükçe.'' Acıdan ellerim titriyordu ama çocukları doyurmak, faşist düşmanlar karşısında devlete faydalı olmak için dinç bir şekilde çalışmak gerekiyordu. Anne sakin sakin konuşuyor ama yüreği sıkışıyordu. Petruşka annesini acıdı. Kunduracıya fazla para ödememek için ayakkabılarını, Nastya ile kendisininkileri de onarmayı öğrendiğini ve patates karşılığında komşuların elektrikli ocaklarını tamir ettiğini biliyordu. Öyle yaşamaya devam edemezdim. ''Sana duyduğum o özlemle.'' dedi anne. ''Devam etseydim ölürdüm. Biliyorum ki ölürdüm. Üstelik ortada çocuklarım vardı. Başka bir şey hissetmeye ihtiyacım vardı Alyosha. Bir parça mutluluğa, dinlenebilmem için. Birisi beni sevdiğini söyledi. Çok eskiden senin davrandığın gibi hassas davranıyordu bana.'' ''Bu kim? Yine mi şu Semyon Yevsey?'' diye sordu baba. ''Hayır, başka biri. Sendikamızın mıntıka uğrasında öğretmen.'' ''Göçmen? Canı cehenneme kimse kim? Evet ne oldu? Avuttu mu seni?'' Petruşkan'ın bu öğretmenden hiç haberi yoktu ve neden bilmediğine şaşırdı. ''Bak sen şuna. Annemiz de yaman kadınmış.'' diye fısıldadı kendi kendine. Anne babayı yanıkladı. Onunlarken gün yüzü görmedim. Sonra daha da kötü oldum. Ruhum ölüyordu. Onun için ona uzanmıştı. Ama bana yakın olduğunda, iyice yakın olduğunda duygularımı kaybettim.'' O an sadece ev kaygılarımı düşünüyordum ve yakınım olmasına izin verdiğime pişmandım. Yalnızca seninle huzurlu, mutlu olabileceğimi, seninle, sen yakınken dinlenebileceğimi anladım. Sensiz gidecek yerim yok, çocuklar için bile sakınamam kendimi. Bizimle yaşa Alyosha, İyi oluruz. Petruşka, babasının sessizce yataktan kalktığını, piposunu yaktığını ve tabureye oturduğunu duydu. ''Onunla kaç kere çok yakınlaştınız?'' diye sordu baba. ''Yalnızca bir kere'' dedi anne. ''Bir daha hiç olmadı. Kaç kere gerekiyordu?'' ''Kaç kere istersen, senin bileceğin iş'' dedi baba. ''Neden peki çocuklarımızın annesi olduğunu ve yalnızca benimle, o da çok eskiden kadın olduğunu söyledin?'' ''Bu gerçek, Alyosha.'' ''Nasıl oluyor? Gerçek bunun neresinde? Onunla da kadın olduğunu öyle değil mi?'' ''Hayır, olmadım onunla kadın. Olmak istedim ama yapamadım.'' Sensiz mahvolduğumu hissediyordum. Birisi benimle olsun istiyordum. Canım burnuma gelmişti, yüreğim kararmıştı. Çocuklarımla sevemiyordum artık ve biliyorsun ya, onlar için her şeye katlanırım ben. Canıma bile acımam onlar için. Bekle, dedi baba. Bu ikinci sen kayıevsika konusunda yanıldığını söylüyorsun. Gün yüzü görmemişsin onunla güya. Ama yine de mahv olmadın, ölüp gitmemişsin, sağlam kalmışsın. Mahv olmadım. Diye fısıldadı anne. ''Yaşıyorum.'' ''Demek yine yalan söylüyorsun bana.'' ''Nerede senin şu gerçeğin?'' ''Bilmiyorum.'' ''Fısıldadı anne. Çok az şey biliyorum.'' ''Tamam, ben çok şey biliyorum.'' ''Senden daha çok badire atlattım.'' dedi baba. Alçağın tekisin, hepsi o. Anne susuyordu. Babanın sık ve güçlükle nefes aldığı duyuluyordu. ''İşte evdeyim.'' dedi ''Savaş bitti. Sense yüreğimden yaraladın beni. Madem öyle, yaşa Senka ve kalarınla. Beni rezil kepaze ettin. Ama ben de insanım, oyuncak değil.'' Baba, karanlıkta üstünü ve ayakkabılarını giyinmeye koyuldu. Sonra gaz lambasını yaktı. Masanın başına oturdu ve kolundaki saati kurdu. ''Saat dört.'' dedi kendi kendine. ''Karanlıkta. Kadın çok ama evinin kadını olacak tek bir tane yok.'' Diyenler doğru demiş. Ev sessizleşti. Tahta divan üzerinde uyuyan Nastya, rüyasında düzenli nefes alıyordu. Petruşka sıcak ocağın üzerinde yastığına yapışmış, horlaması gerektiğini unutmuştu. ''Alyoşa'' dedi anne yumuşak bir sesle. ''Alyoşa, bağışla beni.'' Petruşka babasının inlediğini duydu. Sonra bir cam çıtırdadı. Perdenin aralıklarından Annesiyle babasının olduğu odanın daha da karardığını ama ışığın halen yandığını görüyordu. Lambanın camını ezdi diye tahmin etti Petruşka. Hiçbir yerde de bulunmuyor. Elini kestin dedi anne. Kanın akıyor. Konsoldan havlu al. Sus diye bağırdı baba anneye. Sesini duymaya tahammülüm yok. Çocukları uyandır. Çabuk uyandır. Uyandır dendi sana. Nasıl bir anneleri olduğunu anlatacağım onlara. Bilsinler. Nastya korkudan haykırıp uyandı. ''Anne'' diye seslendi. ''Yanına gelebilir miyim?'' Nastya geceleri annesinin yatağına gelip yorganının altında ısınmayı seviyordu. Petruşka ocağın üzerinde oturdu, ayaklarını aşağı indirdi ve herkese şöyle dedi. ''Uyku vakti. Ne diye uyandırdınız beni? Daha gün doğmamış, dışarısı karanlık. Ne diye gürültü ediyorsunuz, lambayı yakıyorsunuz?'' ''Uyu Nastya, uyu. Erken daha.'' Şimdi geleceğim yanına." diye yanıtladı anne. "Sen de Petruşka, kalkma. Konuşmada daha fazla. Siz niye konuşuyorsunuz? Babam ne istiyor?" dedi Petruşka. "Sana ne benim ne istediğimden?" diye seslendi baba. "Çavuş musun nesin başımıza? Sen niye lambanın camını eziyorsun? Annemi niye korkutuyorsun? Zaten zayıf, patatesi yağsız yiyor, yağdan askaya veriyor." ''Annen ne yapıyordu, nelerle meşguldü burada biliyor musun sen peki?'' diye haykırdı baba acıklı bir sesle. Küçük çocuk gibi. ''Alyoşa'' dedi kocasına Lübo Vasilyevna ürkekçe. ''Biliyorum, her şeyi biliyorum ben'' dedi Petruşka. ''Annem senin için ağladı, seni bekledi, geldin hala daha ağlıyor. Sensin bir şey bilmeyen.'' ''Daha bir şeyden anladığın yok'' dedi baba öfkeyle. ''Şu doğurduğumuz döle bak. Her şeyi bal gibi de anlıyorum.'' diye yanıtladı Petruşka ocağın üzerinden. ''Sen kendin anlamıyorsun, işimiz gücümüz var, yaşamamız gerek, sizse aptallar gibi kavga ediyorsunuz.'' Petruşka sustu, yastığına uzandı ve istemeden, işittirmeden ağladı. ''Fazla şımarmışsın sen bu evde'' dedi baba. ''Ama artık umurumda değil, evin reisi olabilirsin.'' Gözyaşlarını silen Petruşka babasının yanıtladı. ''Eh, bir de baba olacaksın, dediğin lapa bak.'' Bir de yaşlısın. Savaşlara gitmişsin. Yarın sakatlar kooperatifine git. Hariton amca çalışıyor orada. Tezgahın arkasında duruyor. Ekmek kesiyor. Kimsenin hakkını yemiyor. O da savaşa gitti geldi. Git ona sor. Herkese anlatıp anlatıp gülüyor. Kendim duydum. Karısı Aniuta şoförlük öğrenmiş. Ekmek dağıtıyor şimdi. Kendisi de iyi kadın. Çalmıyor ekmeği. Onun da bir dostu olmuş. Misafirliğe gidermiş yanına. İkramda bulunurmuş kendisine. Bu tanıdığının nişanı da varmış. Kolu yok. İhtiyaç kuponları veren mağazanın da başı. ''Ne saçmalıyorsun sen? Uyu hadi.'' ''Birazdan hava ağıracak.'' dedi anne. ''Siz de beni uyutmamıştınız demin. Havanın ağırmasına çok var daha. Bu kolsuz, Anyuta ile arkadaşlık kurmuş. bir yerindeymiş. Hariton da savaştaymış. Sonra Hariton geldi. Anyuta ile kavga etmeye başladı. Bütün gün kavga ediyor, gecede şarap içiyor, meze yiyor, Anyuta ise ağlıyor, hiçbir şey yemiyor.'' Kavga etti, etti, sonunda pestili çıktı. Bıraktı Anyuta'ya eziyet etmeyi. ''Bir kolsuza mı kaldın, aptal karı?'' dedi ona. ''Sen yokken ben glaşkalarda gördüm, aproskalarda, Maruska'da oldu. Senin adaşın nüyüşka oldu. Üstüne bir de magdalinka oldu hayatımda. Durmuş gülüyor bir de. Anyuta teyze de gülüyor. Sonraları kendi de övünür oldu hem. Onun haritonundan iyisi yokmuş.'' Faşistleri öldürmüş, peşindeki bir dolu kadından da rahat yüzü göremiyormuş. Hariton amca anlatıyor bize her şeyi dükkanda, tane hesabıyla ekmek alırken. Şimdi uslu uslu yaşıyorlar, iyiler. Hariton amca da gülüyor. ''Kandırdım anyutamı.'' diyor. Kimse olmadı. Ne Glaşka, ne Niyuşka, ne Aproska, ne de üstüne Magdalinka gördüm. Asker dediğin yurdunun evladıdır. Aptallık edecek zamanı olmaz. Yüreği düşmana karşı dikilir. Anyot’ayı mahsus korkuttum ben. Yat uyu baba, ışığı söndür. Ateş niye tütsün ki camsız camsız?'' Ivanov, Petruşka'sının anlattığı hikayeyi şaşkınlıkla dinlemişti. ''Bak şu orospu çocuğuna'' diye düşündü baba oğlu için. ''Az kaldı benim maşayı da anlatacaktı.'' Petruşka uykuya yenik düşüp horlamaya başladı. Bu sefer sahiden de uyumuştu. Gün iyice aydınlandığında uyandı ve çok uyudu da sabahtan beri evde hiçbir iş yapamadı diye korktu. Evde yalnızca Nastya vardı. Yere oturmuş, annesinin çok önce aldığı resimli kitabını karıştırıyordu. Her gün incelerdi onu. Çünkü başka bir kitabı yoktu. Okurmuş gibi parmağını gezdirdi harflerin üzerinde. ''Ne diye sabah sabah kirletiyorsun kitabı, yerine koy onu.'' dedi Petruşka kardeşine. ''Annem nerede? İşe mi gitti?'' ''İşe.'' diye yanıtladı sessizce Nastya ve kitabı kapadı. ''Babam nereye kayboldu?'' Petruşka evi kolaçan etti, mutfağa, odayı. Torbasını aldı mı yanına? Aldı, dedi Nastya. Sana ne dedi peki? Bir şey demedi. Ağzımı ve gözlerimi öptü. Öyle mi? Dedi Petruşka ve düşüncelere daldı. Yerden kalk, diye buyurdu kardeşine. Gel yüzünü yıkayalım güzelce, giydireyim seni, dışarı çıkacağız. Bu sırada babaları garda oturmaktaydı. Sabah sabah koca bir bardak vodka içmiş ve öğle yemeğini yemişti yol kuponunu bozdurup. Daha geceliğin Maşa'yı bıraktığı şehre gitmeye karar vermişti. Onu orada tekrar bulmak ve belki de bir daha hiç ayrılmamak için ondan. Saçları tabiat kokan bu hamamcı kızından yaşça çok büyük olması kötüydü. Neler olacağını görecekti işte. Şimdiden bir şey bilemezdi. Yine de Ivanov, Maşa'nın kendisini gördüğüne hiç değilse birazcık sevineceğini umuyordu. Bu da kendisine yetecek, artık onun da yeni bir yakın arkadaşı olduğu anlamına gelecekti. Hem de çok güzel, neşeli ve iyi kalpli. Sonrasını görecekti artık. Az sonra Ivanov'un daha dün geldiği yöne giden tren yanaştı. Eşya torbasını aldı ve binmeye hazırlandı Ivanov. ''Beklemiyordur maşa beni.'' diye düşünüyordu. Kendisini nasılsa unutacağımı, bir daha hiç görüşmeyeceğimizi söylemişti. ''Oysa ben onun yanına temelli gidiyorum.'' Vagon sahanlığına girdi ve tren hareket edince savaştan önce yaşadığı, çocuklarının doğduğu küçük şehrine son kez bakmak üzere orada kaldı. Terk ettiği evine bir kere daha bakmak istiyordu. Vagondan seçebilirdi onu. Çünkü yaşadığı evin bulunduğu sokak hemzemin demir yolu geçidine çıkıyordu ve tren de oradan geçecekti. Tren hareket etti ve istasyon makaslarından usulca geçip boş sonbahar tarlalarına girdi. Ivanov vagonun korkuluklarına tutunup sahanlıktan, memleketi olan şehrin evlerine, binalarına, ambarlarına, yangın kulesine baktı. Uzaktaki iki uzun bacayı tanıdı. Birisi sabun, diğeri tuğla fabrikasına aitti. Orada tuğla presinin başında luba çalışıyordu şimdi. Gönlünce yaşasındı madem öyle. Belki bağışlayabilirdi onu. Ama ne anlamı vardı? Sonuç itibariyle yüreği hınçla dolmuştu ona karşı. Hem savaş zamanı Kocasından ayrı düşünce sıkılmamak, yalnız kalmamak için başkasıyla öpüşen ve yaşayan birine acıması olamazdı. Luba'nın yaşamakta zorlandığı için, yokluk ve kedere yenildiği için Semyon ya da Yevse ile yakınlaşmış olması onu haklı çıkarmıyor, aksine bir şeyler hissettiğini kanıtlıyordu. Sevgi dediğinde zaten yokluk ve kederden oluşurdu. İnsan, hiçbir şeyin yokluğunu çekmese ve kederlenmese başka bir insanı sevmezdi ki hiç. Ivanov. Sahanlıktan vagona geçecek, yatıp uyuyacaktı. Yaşadığı, çocuklarını bıraktığı ve son kez bakma arzusunu yitirmişti. Boş yere eziyet etmenin alemi yoktu kendisine. Geçide daha çok var mı diye görmek için ileriye baktı ve hemen gördü onu. Demir yolunu şehre giden bir köy yolu kesiyordu burada. Bu toprak yolun üzerinde yük arabalarından dökülen saman ve kuru ot yığınları, söğüt çubukları ve at pisliği duruyordu. Genellikle bu yoldan insan geçmezdi. Pazarın kurulduğu iki günü dışında haftanın. Nadiren kuru ot arabasıyla şehre giden ya da köyüne dönen bir köylü geçerdi. Şimdi de öyleydi. Köy yolu boştu. Sadece şehirden, yolun saptığı sokaktan iki çocuk koşarak gelmekteydi. Biri büyük, diğeri daha küçük. Büyük olan küçüğün elini tutmuş, hızla çekiyordu onu peşi sıra. Küçükse, ne kadar acele etse, bacaklarını nasıl gayretle çalıştırsa da büyüğe bir türlü yetişemiyor... Büyük olan onu sürüklüyordu peşinden. Şehrin en son evinin önünde durdular ve garın olduğu tarafa doğru baktılar. Herhalde oraya gidip gitmemeyi düşünüyorlardı. Sonra geçidi geçen yolcu trenine baktılar ve yol boyunca doğruca trene koştular. Sanki birdenbire yakalamak ister gibi onu. İvanov'un dikildiği vagon geçidi ardında bıraktı. İvanov vagona gitmek ve diğer yolcuların rahatsız etmeyecekleri üst sıraya yatıp uyumak üzere torbasını yerden aldı. Fakat o iki çocuk trenin en azından son vagonuna yetişebilmişler miydi acaba? Ivanov sahanlıktan dışarı sarktı ve arkasına baktı. El ele tutuşmuş iki çocuk hala yol boyunca geçide doğru koşuyorlardı. İkisi aynı anda düşüverdiler. Sonra kalkıp tekrar ileri doğru koştular. Büyükleri boş olan elini havaya kaldırdı ve yüzünü giden trendeki Ivanova çevirip elini ona doğru salladı. Sanki birini kendisine dönmeye çağırıyordu. Derken yine yere düştüler. Ivanov, büyüğün tek ayağında keçe çizme, diğerinde galoş olduğunu seçebildi. O yüzden öyle sık düşüyordu. Gözlerini yumdu Ivanov. Düşen güçsüz çocukların acısını görmek ve hissetmek istemiyordu. Kendi göğsü de sanki içine hapsedilmiş, inleyen yüreği ömrü boyunca boş yere çarptıktan sonra ancak şimdi hürriyetine kavuşmuş da bütün varlığını sıcaklık ve huşuyla doldurmuşçasına ısınmıştı. Birdenbire eskiden de bildiği her şeyi tanıyı verdi. Çok daha kesin ve gerçek olarak. O ana kadar bir başkasının hayatını, onurunun ve kendi çıkarlarının ardından hissetmişti, şimdi ise ansızın çıplaklaşan yüreğiyle dokunmuştu ona. Vagonun basamaklarından bir kez daha baktı trenin kuyruğuna, uzaklaşan çocuklarına. Bunların kendi çocukları olduğunu biliyordu artık. Petruşka ve Nastya. Herhalde tren geçitten geçerken kendisini görmüş olacaklardı. Petruşka eve, annesinin yanına çağırmıştı onu. Kendisi ise dikkat etmemişti onlara. Başka bir şey düşünüyordu ve tanımamıştı çocuklarını. Şimdi Petruşka ve Nastya trenin çok arkasından koşuyordu, rayların yanındaki kumlu yol boyunca. Petruşka yine küçük Nastya'nın elini tutuyor, ayakları koşmaya yetişemediğinde peşinden sürüklüyordu onu. Ivanov eşya torbasını vagondan toprağa fırlattı, sonra vagonun alt basamağına indi ve çocuklarının peşi sıra koştukları o kum yola inditirenden son